Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da helak ettik. Andolsun Musa kendilerine apaçık mucizeler getirmişti de yeryüzünde büyüklük taslamışlardı. Oysa bizi geçip azabımızdan kurtulamazlardı.